Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muminun suresinin ilk ayetlerindeydik. Son olarak وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Ve onlar ki zekatı gerekleriyle birlikte yerine Getirirler ayeti. Zekat dedik, temizlenmek demektir. Zekat insanın malını da temizler, ruhunu da temizler. Zekat ile alakalı olarak temel bazı meseleler vardır. Bir, zekat verecek olan. iki kendisinden zekat verilecek olan mal. Üç, zekat alacak olan. Bu hususların tamamını, bir bölümünü Kur'an-ı Kerim, büyük bir bölümünü de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesi olmak üzere bütün teferruatıyla açıklamıştır. Kimler zekat verecek? Bellidir. Hangi mallardan zekat verilecek? Bellidir. Kimler zekat alabilir, Bellidir. Periyodu nedir? Günlük mü, aylık mı, senelik mi? Her maldan mı verilecek? Mal denilen her bir şeyden mi verilecek? Mesela sebze meyveden verileceği gibi faraza. Eğer verilecekse, verilecek mi? Yoksa yalnız buğdaydan mı verilecek? Yoksa ticaret mallarından mı verilecek? Yoksa bunların önemli bir kısmından alınacak bir kısmından verilmeyecek mi? Arada mezhep ihtilafları bulunmakla birlikte epey teferruatıyla bütün bunlar elhamdülillah hiç kapalı kalmamış, hepsi uzun uzadıya etraflı bir şekilde açıklanmış. Bu yönüyle şunu belirtelim ki, namaz ibadeti dahil olmak üzere. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i tafsilat olmasa bu ümmetin birisi sağlıklı ne namaz kılabilir ne zekat verebilir. Sünnet-i nazar itibarı almayacak olursak Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetiyle biz buğdaydan öşür veya haraç vereceğiz. Oranlarını neye göre tespit edeceğiz? Öşürün hangi şartlarda onda bir, hangi şartlarda yirmide bir olduğunu nereden bileceğiz? Zekatın periyodunda zirai mahsullerde mahsul alındığı zamandır. Ticari mallarda senedir. Zekatın nisabı altın ve benzeri ticaret mallarından değil mi? Özellikle altın altına kıyasen mallardan 20 miskal altındır. Gümüş türünden 200 dirhem gümüştür ve buna tekabül eden ticari mallardır. Havayici aslı yeyi nereden neye göre dışarıda bırakacağız? Bu ve benzeri Hatırımıza gelen ve gelmeyen bütün bu tafsilat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesinin açıkladığı tafsilattır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman zekat ile ilgili tek bir ayrıntı var. O da kimlerin zekat alacağı düşünür. Ama zekat verin emri çok. Fakat kim verecek? Herkes verecek mi? Küçük, büyük, zengin, fakir. Öyle değil. Bunun şartları var. Vesaire. Bütün bunlar şunu gösteriyor ki günümüzde özellikle zaten buradan bu gibi şeylere kulak asan kimse olmaz elhamdülillah da insanlar bu gibi hususları bilmiyor veya hatırına getirmiyor. İşleri güçleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bir yolunu bulup bir şekilde devre dışı bırakmak olanlar kendi dinlerini bizim değil bizim dinimize bir şey olmaz kardeşim elhamdülillah. Kendi dinlerini veya din diye kabul ettikleri İslam'ı kendileri çerçevesinde dinamitlediklerinin farkında mıdırlar? Bu gibi kimselere sorsanız peki neye göre zekat vereceksiniz? Neye göre olacak? Şura meclisi var. Şura meclisi tespit eder verir. Peki behey akıllı kardeşim. Resulullah'a vermediğin yetkiyi, Resulullah'ta böyle bir yetki yok dediğin yetkiyi, şura meclisi dediğin kimselere ne hakla veriyorsun? Aslında utancından şura meclisi diyor ha. Ben tespit ederim. Herkes kendisi tespit etsin demek istiyor da. Cemaatten korkuyor dediği gibi. Mutezile mensubu birisi vaz ediyormuş. Allah'ı anlatacak. Cenab-ı Allah'ı tanıtacak. Muhterem cemaat Allah şöyle değildir. Allah böyle değildir. Allah şuna benzemez. Allah buna benzemez. Niye anlatıyor? Şöyle diyelim. Olumsuz cümlelerle. Birisi dayanamamış. Yahu kardeşim sen Allah yoktur demek istiyorsun galiba. Açıkça bunu söyle de bitirelim bu iş demiş. Şimdi Cenab-ı Allah bu konuda sadece iki ayet buyuruyor. Olumsuzlayan ifadelerle. Leyse kemithlihi şey ve velem yekulle hukuf ve nehad. Bunlar da kalbe şifa olacak ayet-i kerimeler. Hiçbir şey onun benzeri değildir. Kimse onun eşi benzeri dengi değildir. İhlas suresinin sonu ayeti. Ama ondan sonra bütün hepsi olumlu nitelendirmeler. İnallaha semiul alim azizur hakim uzul kuvveti metin ve ila Allah Allah böyle tanıtılmaz ki. Allah'ı tanıtacaksan Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim Resulü nasıl tanıttıysa öyle tanıt. Başkalarının metoduyla Allah şöyle değildir, böyle değildir, böyle değildir, böyle değildir, böyle değildir. Böyle değildir. Peki nedir? Nasıldır? Sen bana Allah'ı anlatmıyorsun ki. Allah'ın ne olmadığını anlatıyorsun. Allah'ın ne olduğunu bana anlatmalısın. İşte Ahmet, Ali, Veli her neyse. Kaplan değildir, aslan değildir, efendim, ağaç değildir, taş değildir, toprak değildir, şu değildir, bu değildir. Ne Değil istediğin kadar. Ben onun ne olduğunu tasavvur edemem ki. Ama desen ki Ahmet'in boyu budur, posu budur, kilosu budur. Evet söyleyeyim elleri bilmem neleri, vücudu şekli böyledir o zaman Allah anlarım. İşte sünnet-i seniyeyi inkar edenler de veyahut da devre dışı bırakmak isteyenler de, açıktan inkar etmiyoruz, ediyoruz demezler de ya işte yok sahih değildir, yok şöyledir, yok böyledir esnektir, köşnektir. Kardeşim sahih olmayan sünnetten biz de zaten bahsetmiyoruz ki. Sahih olan sünnetten bahsediyoruz. Sahih olan sünnetten bahsediyoruz ondan bahsediyoruz. Devre dışı bıraktığın zaman sen zekat veremezsin. Kusura bakma. İslam'ın emrettiği şekilde zekat veremezsin. Zekat diye zannettiğin ve ertelendirdiğin bir şeyler yapabilirsin. Hatta namaz dahi kılamazsın. Onun için bu ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'in bu manada desem ki tamamı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini her bir ayet ayrı ayrı referans gösteriyor desek inanın mübalağa değildir. Çünkü bakın Cenab-ı Allah ne diyor? اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِ Biz, gerçekten biz senin üzerine zikri bu öğüt olan Kur'an'ı indirdik. Ne için? İnsanlara kendilerine neyin indirildiğini beyan etmen içindir. Kur'an-ı Kerim'de tebliğ de geçiyor, beyan da geçiyor. Tebliğ verilen mesajı motamot iletmektir. Ne kadarsa o kadar. Eksiksiz ve fazlasız aynen. Resul bunu yapıyor. Beyan ise açıklamaktır. Matemat tebliğ etti. Bu sefer bu matemat harfi harfine yaptığı bu tebliğin kapsamı nedir? Anlamı nedir? Boyutları nelerdir? Bunu açıklamaktır beyan. Ama İnne aleyna cem'ahü ve kur'âneh thumma inne aleyna beyâneh diyor. Bakın Onu toplamak ve okumak bize ait sana okutman, sen de okuyacaksın, başkaları da okuyacaksın. Bunu da biz de, bu, bu da bizim üzerimize alıyoruz. Onu beyanı da bizim üzerimize alıyoruz. Yani bunda Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın hevasından konuşmadığına ayrıca işaret var. Çünkü o beyanı nasıl yapacağını da biz sana öğretiyoruz. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam haşa Kur'an'ın Yüce Allah'ın dininde razı olmadığı bir iş yapmasına Cenab-ı Allah'ın müsaade ettiğini kim söyleyebilir? Bir söz söyleyebileceğini din adına kim söyleyebilir? Böyle bir şey olmaz. Onun için mübalagasız olarak diyorum gerçekten her bir ayet Yüce Resulü ve onun sünnetini aynı zamanda referans gösteriyor desek mübalağa olmaz. Ondan sonra... Her bir ayet buyurun. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِقُونَ Ve onlar ki edep yerlerini, mahrem yerlerini, ferçlerini korurlar. Hastalıklardan mı korurlar? Elbette o da var. Çünkü biz bütün vücudumuz her türlü zararlı şeylere karşı koruyacağız tabii. En büyükleri zina olmak üzere Zinaya götüren diğer bütün yollardan da korurlar. Zinaya götüren bütün yollar. Çünkü siz eğer bir şeyi yasakladığınız zaman o yasağı götüren yolları açık tutup hatta teşvik etmeyi sürdürecek olursanız o yasağın hikmeti olmaz. Olmaz. Olmaz. Ne yaparsınız? Mesela. Azami sigarayı şurada içmeyin, burada içmeyin, burada içmeyin dersiniz. Çünkü tütünü üretiyorsun. Çünkü bu işin idaresini kurmuşsun vaktiyle. Şunu yapmışsın, bunu yapmışsın. Bir zamanlar bakanlıktı, tekel bakanlığa. Değil mi? Kaldırdılar tekeli, gümrük kaldı sadece. Özel sektöre devredildiği belli bir tarihten itibaren. Sen bu işin devleti devlet olarak ele alıyorsun. Veya millete kumar oynamayın, kumar çok zararlıdır falan filan. İçki öldürür, efendime söyleyeyim kumar söndürür falan gibi propagandaları istediğin gibi kafiyeli söyle. Bu işin yolları nerede? Milli piyango devlette. Efendime söyleyeyim bilmem altılı ganyan devlette. Avarım iddiası devletle, şu su devletle, buzu devletle, Sübili Piyango idaresiyle bağlı. Ve devlet bunlardan da kar sağlıyor ha. Kumar oynamayı istediğin kadar söyle. İstediğin kadar söyle. Bunun bir kıymeti harbiyesi olmaz. Hele hele milletin önemli bir kesimi fakirlik gibi bir sıkıntıyla veya, fakir de değil bazen, tamahkarlık gibi bir belaya maruzsa, sen bu insanları kumardan nasıl alıkoyacaksın? Onun için, İslam, burada, şu o ayetten geldik, 5. ayet-i kerimeden, onlar ki, fercilerini haramdan korurlar. Ayet-i kerimesi, insanın namusunu, iffetini ve başkalarının namusunu, kendi namusunu korumak aynı zamanda başkalarının namusuna da zarar vermemektir. Çünkü çok affedersiniz, hayasızlık bir elin nesi var, iki elin sesi var, kabildendir. <gülüyor> Geliyor birisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, genç delikanlı, ya Resulallah kendimi ben zinadan al koyamıyorum. Diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tamam diyor gel bakalım. Evladım bu işin senin annenle yapılmasına razı mısın? Estağfirullah Allah korusun. Kız kardeşinle aynı şekilde teyzenle Aynı şekilde. Halanla aynı şekilde. İşte evladım. Ey delikanlı dağılır. Senin kendisiyle bu işi yaptığın kadın ya birisinin annesidir, ya birisinin kız kardeşidir, ya birisinin teyzesidir, ya birisinin halasıdır. Senin akrabalarınla yapılmasını istemediğin bir işi sen başkalarıyla nasıl yaparsın? diyor. Ondan sonra elini kalbinin üzerine koyuyor. Allah'ım sen bunun kalbindeki hastalıklara şifa ver diyor. Öyle bir peygamberimiz var. Günahkarları dahi ikna eden, onları dışlamayan, elini tersiyle itmeyen, azarlamayan, çok enteresanmış. Nerede o? Nerede bizim gibi bugünün mürebbileri, eğiticileri? Hataya karşı bu kadar büyük bir hataya karşı. Bu kadar yumuşak bir irşat, bu kadar mantıklı bir irşat, bu kadar hikmetli bir irşat ancak yüce Resul'ün yapabileceği bir irşattır. Bu hadisi bilmeden öğrenmeden ben kendi adıma birisi gelse bana böyle söylese ne biçim kızarım, ne biçim köpürürüm, ne biçim azarlarım ben de bilemiyorum. Çünkü ilk anda hak ediyor. Fakat bu insan gelip itiraf ediyor. Demek ki bu işten kendisi razı değil, memnun değil. Bu işi sevmiyor. Bırakmak istiyor. E orada azarlayıp kızıp köpürecek olsaydı böyle bir şansı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve ona bu şekilde öğüt verme şansını da kaybederdi. Öyle bir imkan ortadan kaçardı, elden kaçardı. Çok daha bölsüzüz biz. İnsanların hatalarını kaldıramıyoruz. Sanki bizim hiç hatamız yokmuş gibi. İnsanların hatalarını görmezlikten gelelim demiyorum. Onları daha çok hataya itecek bir üslupla değil, aksine hatalarını azaltacak bir üslupla tedavi yollarını bulalım. Peygamber Aleyhisselam Vesselam konuda <gülüyor> bizim en büyük örneğimizdir. Biz onu görebilirsek, onun yaptıklarının inceliklerini kavrayabilirsek, biz bu yolu da keşfederiz, biliriz. Hikmet budur. Dolayısıyla bu yasağın kapsamına ihtilat dediğimiz Şer'i ölçülere riayet edilmeyen erkek ve kadının bir arada olması, namahremlerin gelişi güzel birbirlerine karışması, tesettüre ve konuyla alakalı diğer hududa ve şartlara riayet etmeksizin birliktelikleri vesaireleri veya yakınlıkları veya yakınlaşmaları. İşte bu korumanın aksinedir, bu korumaya imkan vermeyen şeylerdir. Günümüzde olduğu gibi. Biz diyoruz ki açlıktan ölecek olan kimseye önünde en güzel yemekler sen yine de yeme diyoruz. Barutla ateşi birbirine yan yana getirmiyoruz. Katıyoruz birbirine ve patlamasın diyoruz. Allahu Teala'nın yasalarına aykırıdır ya. Barutun tabiatına ve ateşin tabiatına aykırı. Böyle şey olmaz. Onun için İslam mesela bir erken evliliği teşvik eder. Evliliğin kolaylaştırılmasını teşvik eder. İffetli olmayı harama bakmamayı emreder. Tesettürü emreder. İhtilatı yasaklar. Ve buna benzer zinaya ve hayasızlığa götüren bütün yolları tıkar. İslam toplumu öyle nezih bir toplum. Herkesin istediği zaman, çok affedersiniz, istediği haltı karıştırabileceği bir toplum değildir. O seviyesiz bir toplumdur. Günümüz, çağımız toplumları gibi. Başkasının şerefine, haysiyetine riayet olunmayan, hatta her şeyden önce insanın kendi şerefine ve haysiyetine riayet etmediği bir toplum, soylu bir toplum, asil bir toplum, değerli bir toplum olamaz maalesef. Bu böyledir. İlla, azaajı them, ömme mleket ayman them, fîn them gîru melûmin. Muayyit kırıma diyor ki İslamda ruhbanlık yoktur. Herkes edebini, iffetini, namusunu korusun, fakat rahip olsun demek değil bu. Ya niye? Çünkü edep yerlerini, fercilerini korubaları. Eşlerinden başkaları içindir. Eşlerinden başkalarına karşı koruyacaklardır. İlla ala Kocaları eşleri dışında hariç Evme meleket eymanuhum Yahutta cariyeleri hariç Fe innehum gayru melumin Bunlardan dolayı da kınanmaları mevzu bahis değildir. Söz konusu değildir. İslam ruhbanlığı kabul etseydi bu ayet-i kerime burada olmaz. Hatta önceki ayet-i kerime de farklı olurdu. E insanlar biz sizi erkek ve dişi olarak yarattık ama evlenmeyin. Böyle mantıksızlık olur mu ya? Allahü Teala bizleri erkek ve dişi olarak yaratacak. Ondan sonra neslin çoğalmasının, insanlığın soyunun devam etmesinin... ...tek meşru yolu olan... ...evliliği de yasaklayacak. Bunun neresi mantıkı? Olmazdı zaten. Onun için Lut kavmi helak edildi. Allahü Teala onları ve veballerinden dolayı... ...helak etmemiş olsaydı... ...erkekler erkeklerle yetindikleri için... ...çocukları da olmayacaktı. Zaten kendileri kendiliklerinden bitip tükenecekler. Fakat... Öyle bir çağa gel, denk geldik ki Lut kavminin o pis berbat helak edilesi amellerini işleyenler yok efendime söyleyeyim biz şöyleyiz böyleyiz falan filan diye dine mukaddesata meydan okuyacak bir vaziyete geliyorlar. Ha deyin ki veya diyelim ki sizin Müslüman olarak bizim nazarımızda terapiye ihtiyacınız var, korunmaya ihtiyacınız var, problemlerinize eğilmeye ihtiyacınız var. Bunu söyleyin, Müslüman olarak biz bunu anlarız. Fakat bu işte dinin emir ve hükümlerine karşı, Allah'ın emir ve hükümlerine karşı kafa tutmaya işi götürürseniz orada biz size dur deriz. Bunu kimsenin yapmaya hakkı yok. Evet, devam edelim. Femene kim eşlerinin ve eğer varsa cariyelerinin dışında bu ihtiyacını başka türlü karşılamaya kalkışacak olursa feulaike humul adun İşte onlar haddi aşan kimselerdir. Hadlerini aşan kimselerdir. İslam alimleri müfessirler, fukaha bu ayet-i kerimeden hareketle derler ki mut'a nikahı da bu ayet-i kerimeden yasak olduğu çok rahat bir şekilde anlaşılıyor. Çünkü mut'a nikahı ile nikahlanan bir kimse eş edinmiş olmuyor. Mehri yok, mirası yok, bilmem nesi yok, bu yok, bu şu yok. Eşlik hukukunun yani zevciyet hukukunun hiçbirisi yok. Çok da öyle nezih bir iş değil maazallah. Onlar haddi aşarlar. Devam ediyor ayet-i kerime 8. <Sessizlik> وَالَّذِينَهُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَاَهْدِهِمْ رَاعُونَ Ve o kimseler hem emanetlerine hem ahitlerine riayet ederler. Emanet en önemli vasfı orada tek müeyyidenin Allah korkusu olmasıdır. Sen bana emanet bıraktığın zaman şahit tutmadan emanet bırakırsın çoğunlukla. Burada ben Aa, ben de böyle bir amel çok dedim bir seni ispatlayacak icabında bir şeyin yok. Benden bir belge almamışsan. Değil mi? Emanetin bir diğeri de Allah'ın bize verdiği emanetlerdir. Bu emanetler ibadetlerimizdir. İbadetler hususunda çoğunlukla Allah bize güvenmiştir. Bize emanettir bunlar. Ne, nasıl yani? Namaz kılmam zahirdir. Fakat herkesin önünde abdest almak, cemaatle abdest almak diye bir şey yoktur. Az önce ben İmam oldum, namaz kıldırdım. Kimsenin önünde abdest almadım. Hiçbiriniz benim abdest aldığımı görmediniz. Ama abdestli olduğumdan emin olarak geldiniz arkamda namaz kıldınız. İşte burada bende emanettir bu abdestli olmak. Bilerek ben sizin önünüzde geçip namaz kıldıracak olursam bu ilahi emanete ihanet etmiş olurum. Sadece abdestsiz namaz kıldırma günahını değil, sadece sizin günahınızı değil, Allahü Teala'nın bana emanet olarak verdiği benimle onun arasında olan bir ibadete, bir hukuka da ihanet etmiş olur. Onu da ihlal etmiş olur. Oruçlu olmak, Allah'ın bize emanetidir. Bir emanettir. Emanet türü bir ibadet. Ben sizin önünüzde yemek yemem ama gizli saklı yiyebilir. Herkes öyle. Ama ne yapmış olurum o zaman? Allah'ın bana güvendiği bir yerde ben o güvenini sarsmış, çiğnemiş olurum hatta. Bu şekilde Cenab-ı Allah'ın bizim, bizimle Allah arasında olan emanetler var. Bir de bizimle kullar arasında olan emanetler var. Bunların hepsinin müeyyidesi nedir? Allah korkusu. Onun için o kimseler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Ahdin de bir müeyyidesi yok. Filan tarihte ben sana cebimden 10 lira vereceğim dedim. Veya seninle herhangi bir işi yapmak üzere ahitleştik. Fakat ben söz verdiklerinin hiçbirisini yerine getirmedim. İnnel ahde kâne mes'ûlâ. Ahdin de Allah'la alakalı olanı var. Bir türü var. insanlarla alakalı olan türü var. Allah'ın insanlara ahdi bize vermiş olduğu emir ve hükümlerdir. Kısacası tamamıyla ibadetin her türlüsüdür. Yasin suresinde buyururduğun gibi. Estaizu billah. Elem ya ileykum ya beni ademe <gülüyor> ellâ ta'buduş Şeytan. İnnehu lekum adûmü bin ve eni'budûni. İşte Allah'ın ahdi bu. Ey Adem oğulları! Ben size ahdetmemiş miydim? Yani sizden ahit almamış mıydım? Söz almamış mıydım? Ne diye? Ne diye? Şeytana ibadet etmeyeceksiniz diye. Ve bana ibadet edin. O çünkü o sizin apacık bir düşmanınızdır ve bana ibadet edin. İşte dost yol budur. Kullara ahdimizle verdiğimiz her türlü söz, her türlü taahhüt, küçük veya büyük, hukuki bir muhtevası olsun veya olmasın, bütün bunlar nedir? Birer ahittir. Ve Bunların gereklerinin yerine getirilmesinden biz neyiz? Sorumluyuz. Sorumluyuz. Onun için ne derler halk arasında? Söz ağızdan çıkar. Ağızdan çıktın mı bitti. Sözü verdin mi onu yerine getireceksin. وَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> هُمْ Bir daha namaz önemine binaen gündem ediliyor. 9. ayet-i kerimede. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Birincisi, namazın kendi haliyleydi. İkinci ayet, imandan sonra hemen namaz geliyor. Ve onlar ki namazlarında huşu duyarlar. Huşu üzerinde geçen dersimizde kısaca durmuştuk. Burada ise muhafazadan bahsediliyor. Namazın korunmasından bahsediliyor. Namazın korunması Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. Beş vakit namaz. Her kim onların abdestlerine, huşularına, hudularına dikkatle riayet eder, bunları muhafaza ederse o kimsenin Allah nezdinde bir taahhüdü bulunur. Yani Allah'ın ona bir taahhüdü olur. ...onu cennetine koyacağına dair. Fakat... ...kimin... ...kim bunlara riayet etmezse... ...onun Allah nezdinde bir taahhüdü... ...yoktur. Dilerse onu cennetine koyar... ...dilerse azaplandırır. Bu kadar. İşte... ...namazın muhafazası de... Peygamber aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiramıyla namazı kıldıktan sonra mescitte konuşuyor. Sohbet ediyor. Derken diyor sahabi baktık ki birisi abdest aldığı belli ayakkabısı elinde bizimle konuşmadan önce geçti. Önce bir namazını kıldı. Sonra geldi bize selam aleyküm dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi. Selamını aldı. Sen az önce ne yaptın dedi. Ya Resulallah namaz kıldım dedi. Sen kılmadın, bir daha kıl dedi. Emir büyük yerden gitti bir daha kıl. Yine selamu aleyküm. Ne yaptın? Namaz kıldım. Kılmadın. Git bir daha kıl diyor. Allah, Allah. Gidip geliyor kılıyor. Üçüncü defa yine geliyor selamu aleyküm Ne yaptın? Namaz kıldım. Kılmadın. Git bir daha kıl. Ya Rasulallah diyor. Vallahi başka bir şekil bilmiyorum. Benim bildiğim namaz böyle. Bana öğret o zaman diyor. Bana öğret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona nasıl namaz kılacağını öğretiyor. Namaza kalkacağın vakit diyor. Bütün abdest azalarını güzelce yıkayarak güzel bir abdest al. Ondan sonra Allah-u Ekber diyerek namaza başla. Fatiha ile birlikte kolayına gelen bildiğin ezberlerden bir miktar Kur'an oku. ثُمَّرْكَعَ <tümmer> حَتَّى <ke' hatta tatme 'inne> diyor. Sonra mutmain oluncaya kadar, itmi inanın gerçekleşinceye kadar rükua eğil diyor. Ne demek? Rükûda öyle duracaksın ki o halinde vücudunun bütün eklemleri yerli yerine oturacak. O halindeyken vücudun bütün eklemleri yerli yerine oturacak. ثُمَّ hatta الْحَبْتَى تَطْمَعِنَّ diyor. Rükûdan kalktın secdeye gideceksin. Yine bu sefer doğrul ama tekrar itminanın inanın gerçekleşinceye kadar yani ayaktaki o duruşunda vücudunun bütün eklemlerinin hepsi yerli yerine oturacak. Aynı şeyi secde'de de söylüyor, secde'den kalkıp otururken de söylüyor vesaire. Hepsini tamamlıyor. Ondan sonra selam deriz. Ondan sonra gidiyor sahabi bir daha namazı dokunur. Da Bu şekilde. Eskiden doğrusunu söylemek icap ederse bu söyleyeceğim olumsuz şekil daha fazlaydı. Allah'a hamdolsun şimdi namaz kılanlarımız eskiye göre biraz daha iyi. Biraz daha iyi. Yani hamdolsun öyle namazımız o kadar çok hani hadis-i şerifte dediği gibi horozun yem gagalaması gibi değildi ama ben size şunu söyleyeyim. Kendi kendime bazen diyorum. Ben hacca gittiğim zamana kadar namaz kılmasını bilmiyormuşum. Ya. Adam rükua eğiliyor. O da bize tuhaf geliyordu ama bizimki biraz ondan belki daha iyiydi. Çünkü herkes böyle kalıyor maalesef. Gazetelerde haber yazıyordu. Gençlerimiz teravih kılacak olanlarımız en hızlı namazı kim kıldırıyor diye birbirimize sorardık, söylerdik veya sorarlardı, soruştururlardı. En hızlı namaz kıldıranın arkasına gidip namaz kılılıyordu yahut. Ben gazetede okudum. O zaman gazeteden yalancısıyım. İmamo Hatip'teyim. 15-16 yaşlarında. ...İstanbul'da vermişlerdi o zaman ismini... ...bilmem ne camiinde imam bilmem kim... ...17 dakikada... ...teravihi, yatsısı, vitri, her şey dahil... ...yahu eğil kalk yine yetişmezsin... ...ve onların yalancısıyım ben bilmem... ...17 dakika... ...ben 10 daha katayım olsun 27... ...yine olmaz kardeş. ...yetmez... Nasıl yetecek? Dört rekat farz. ilk sünneti hadi saymayalım, Zamana sokmayalım. Çünkü imamın Allah'a öpür 4 Dört rekat farz. Arkasından iki tane sünnet. Arkasından yirmi tane rekat. Arkasından üç tane bitir. Arada salavat. Dört rekatta bir selam verdin diyelim. iki rekatten da şey ettik. Yetmez yani. Mümkün değil. Onun için Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın bu hadisini kulağımıza küpe yapalım. Bir diğer hadis de şu. En kötü hırsız kimdir bilir misiniz? En kötü hırsızlık yapar. Hırsızın en berbatı kim? <gülüyor> namazdan çalan diyor. Ya Resulallah namazdan nasıl çalınır? onu tam yapmazsın. Kıyamını tam yapmazsın. Okursun ne okuduğunu anlamazsın. <gülüyor> Tövbe yarabbi böyle kıraat mı olur ya? <gülüyor> Aynen öyle bu olmaz kardeşlerim. Böyle insanların arkasında namaz kılmayın. Boşuna yorulursunuz. Boşuna yorulursunuz. Tane tane okunacak. Yüksek sesle okunuyorsa anlaşılacak. Kendi başınıza kılıyorsanız veya okuyorsanız, okumak durumundaysanız sünneti kılıyorsunuz, şey, ne yapıyorsanız artık Ağzından çıkanız da hafif kulağınız duysun ki kıraat olsun. Yoksa içinden geçirmek olur. Diliniz, damağınız mahreçleri çıkartacak. Harflerin çıkış yerini çıkartacak. Çoğu kimse bazen siz de görmüyorsunuz. Adam geliyor kardeşiniz, sünnet kılıyor mesela. Ya bu Ne yapıyor? Haşa namaz saygı duruşu değil ki. Kıraatsiz namaz olmaz. Cenab-ı Allah namaza Kur'an diyor. Bazı ayeti kerimelerde Kur'an, Kur'an okunan ibadet yani. Kur'an okumanın ibadet olduğu. Kıyamda Kur'an okumayan bir kimsenin namazı olmaz. Fat la fatihata illa, la salata illa bi fatihatil kitab diyor Aleyhisselatü Vesselam fatiha kitabı okumadan namaz olmaz. Peki kıraatin tarifi ne? Kıraatin tarifi fıkha'n tarifi budur. Okuduğun şeyi en az senin kulağın duyacak. Buna hafif kıraat denilir. İstediğiniz fıkha kitabına bakın. Hafif kıraatin tarifi insanın kendisinin duyacağı kadardır. Cehri kıraatin sınırı ise ne zaman başlar? Yani açıktan okumanın içinden okuma hafî kıraat açıktan okumak cehri kıraat onun da sınırı ne? Yanındaki kimsenin cemaatten kim var veya yanı başındaki kimsenin duyacağı kadar sesini yükseltmek cehri kıraatin yani açıktan Kur'an okumanın en alt sınırıdır. En alt sınır. Dolayısıyla Şöyle durduğumuz zaman rahat olmaz. Rahat olmaz. Bütün bunlar ve anlatamadığımız, hatırımıza gelmeyen diğer bütün hususlar neyin kapsamı içerisindedir. Ve <Q> zelihum ala salavatihim yuhafizun ve onlar ki namazlarına salavat salavatihim <Silles> yuhafizun namazlarına muhafaza ederler. Namazlarımı korurlar. Muhafız ne, ne yapar? Muhafız koruyucu bekki ne yapar? Muhafaza etmek korumak zorunda olduğu şey neyse ona riayet eder. Paraysa para yolsa yol efendim ben söyleyeyim güvenlikse güvenlik neyse ama. İşte biz namazımızın muhafızları olacağız. İmandan sonra en faziletli amel hangisidir? Vaktinde kılınan namazdır. Namazın fezaili üzerinde hiç durma yani ne kadar istersek durulabilir, onun için değil ama Allahü Teala bize bunu söylüyor. İşte namazın fazileti ve diğer bütün amellerin fazileti kısaca şu. Peki bütün bunlar. Müminler şunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı diye 9 ayet-i kerime zikretti. Müminler felah bulduğu namazlarında huşu sahibidirler. Boş işlerden yüz çevirirler, zekatı ifa ederler. Namuslarını, edeplerini, ifetlerini korurlar. Kim bunun dışında yani eşlerinden, zevcelerinden başkalarına aşarlarsa işte onlar haddi aşan kimselerdir. Emanetlerine, ahitlerine riayet ederler. Namazlarını muhafaza ederler. Ne olur bunlara? Ula'ike <gülüyor> humul İşte onlar, işte onlar mirasçılardır. Yani babalarından miras alanlar değil. Ellezine hum yerithunel firdevs hum fîhe halidun. Onlar firdevs cennetine mirasçı olurlar ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Bunu burada bu kadarcık bırakalım, biraz sonra inşallah biraz daha üzerinde dururuz. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik ki, bu şekilde ahitlerine netice itibariyle riayet edenlerin mükafatı ne olacak? <Gülüyor> Cenab-ı Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Zaman zaman hatırlattığımız, çok hoşumuza giden o kutsi hadiste Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ey insanlar diyor, kullarım daha doğrusu, insanlarınızla, cinlerinizle, hepiniz en takva sahibi kulun kalbi gibi bir kalbiniz olsa... ...ve bana itaat etseniz... ...bu benim mülkümü... ...arttırmaz. Hepiniz... ...insanlarınızla, cinlerinizle... ...en faciz... ...günahkar... ...kişinin kalbi gibi bir kalbe sahip olsanız... ...gece gündüz isyan etseniz... ...bu dahi benim mülkümü... ...azaltmaz... Siz ne yaparsanız yapınız ben sizin amelleriniz olarak onları sizin için tespit ederim ve sizlere onların karşılıklarını veririm. Dolayısıyla kim hayırlı mükafat bulursa Allah'a hamdetsin. Kim başkasını bulursa kendisinden başkasını kıramasın. Bu budur. Niye Allah'a hamdetsin? Çünkü Cenab-ı Allah yaptıklarımızın mükafatını bire bir vermeyecek. Bire on verecek en azından. Bize de şöyle düşünelim. Ben Allah'a itaat ediyorum ama yine Allah'ın verdikleriyle itaat ediyorum ona. Değil mi? Zekat veriyorum zekat. Mal benim mi? Allah'ın malı o. Bana lütfetti ve beni o malın sevgisiyle intihar etti. O malı Allah'ın rızasına ve emrine tercih edecek miyim? Etmeyecek miyim? Namaz kılmak için sıhhate ihtiyacımız var. Değil mi? Maşallah bakıyorum mescitlerimizde her geçen gün sandalye sayısı çoğalıyor. Elhamdülillah namaz kılanlarımızın çok olduğuna değildir bu. Fakat o haliyle bile biz kimin verdiği imkanlarla kime ibadet ediyoruz? Aldığımız nefes onun. O nefesi doldurduğumuz ciğer onun. O verdi bize. Konuşurken kullandığımız mantığımız, aklımız, fikrimiz, gidip gelmemiz her şey onun. Ne diyoruz? Allah bize bir zayiat verdirdiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciû. Biz Allah'ın mülküyüz. Allah'a aitiz ve biz ona döneceğiz. Onun için ey Allah'a ibadetlerinde cimrilik edenler Allah'ın verdiği sahte onun Beden de onun mülkü vakit de onun mülkü mal da onun müllü her şey Kimin malından kimeci karşı cimrilik ediyor sana taüdu var. Sen bir ver ben sana asgari on vereceğim diyor. Dünyada vermese, ahirette verir. Kaldı ki dünyada da verir. Şey için değil Cenab-ı Allah riyadan saklasın. Ramazan günü mescidi haramdan çıktık. Dedik sahurda yemek için biraz muz alayım dedim. Bir muz iki üç tane muz yetiyordu. O günler şey. Giderken muz elimde poşetiyle birisi benden muz istedim. Yokma çok. Tuttum poşeti ver. Ya subhanallah. Üç adım gittim veya gitmedim. Birisi beni zorla çekiştiriyor. Halbuki benden o torbayı isteyen veya muz isteyen o da ona o kadar yakındı. Zorla çekiştiriyor. Elime zorla mus Ben küçük bir salkın verdim. Aha şu kadarından iki salkın verdim. Ya Rabbi dedim ya. Senin vaadin bu kadar mı çabuk gerçekleşiyor? Böyle şey olmaz. İşte Allah için oluyor bu. Vallahi. Subhanallah. Cık, bu, bu, bu. Yani onun yanında bir şey kaybolmuyor ki. Kaybolmuyor ki. Bir gün çok senelerce önce yeni yeni ticarete başlayan bir kardeşimiz vardı. Ya çok veriyor. Bir gün dayanamadım dedim ya biraz fazla vermiyormuş. Biraz işlerini ayarla şey falan. Vallahi dedi ben verdikçe Allah daha çok veriyor. Ben bu hale verdiğim için geldim. Muhalike. Rahmete vesile olsun diye anlatayım. Gümüşhanede öğretmenim. Allah rahmet eylesin. Ali Cengiz Pınarbaşı diye bir zat var. Küçücük bir dükkanı var. Şu kadar bir şey ya, bu kadar bir şey. Yarısını evine Nadir giderdi. Böyle değişik bir insandı, kendine ait özellikleri olan bir insandı. Yatağını koymuş, bir miktar kitap koymuş, kitap satıyor ve bir de böyle şakçı, öyle çok iyi bir fotoğrafçı değildi. Fotoğraf çekiyordu, maişetini öyle geçirdiriyordu. Dediğim hadise 76'lı, 77'li yıllar. Salıdan salıya orada bizim burada diyelim ki çarşamba pazarı burada, Şeremin'de cuma pazarı falan kuruluyor ya, orada da salı günü pazar kuruluyordu, halen böyle midir bilmiyorum. İşte pazar dolayısıyla gelenler onda fotoğraf çekiyor vesaire. O günün hasılatı diğer günlere göre daha fazlaydı. Fazla oluyordu. Baktım o zaman Milli Türk Talebe Birliği var. Gençlere para lazım kiralarını ödeyemiyor bilmem ne edemiyorlar falan. Ali Cengiz amcadan da gelip para istediler. Çıkardı cebinde ne varsa boşalttı. Ben biliyorum dünya kadar çocuğu var şeyi var ekonomik durumu gerçekten çok zor. Ya hemen müdahale etmek istedim, olmaz dedim. Gittikten sonra dedim Ali amca dedim. Bana belki düşmez ama biraz fazla vermedin mi? O şen şaklak korustuğumuz Ali amca suratı yüzü değişti, rengi benzibeti benzide değişti, gözleri şöyle. Bana bak hoca dedi. Bu para bugün kazanıldı. Bugün bitecek. Vallahi böyle söyledi. Her günün rızkını Allahü Teala yeniden verir dedi. Teslim oldu. Hiçbir şey değil. Artık. Ne diyebilirsin ki? Ne diyebilirsin ki? Onun için... Allah mirasçıdır. Mirası veren her şeyin de mirası ona döner. Ve lillahi semawati semavati vel ard. Gökleri ve yeri miras alacak olan neticede Allah'tır. Çünkü mülk onundur. Mülk onundur. Bizim malikiyetimiz de hikaye. Mirasçılığımız da hikaye. Yani devrü teslimdir ha. Bazen dilimize pelensen gitmişiz. E işte falan. Bu ev senin, bu bina senin, bu diğer? Diga... Emanetçiyiz. Emanetçi ama malikten daha sıkı davranıyor mübarek. Emanetçiysen emanetçi gibi davran. Sana onu emanet edenin emrettiği şekilde davran. Öyle şey olur mu? Kısacası bu on ayeti kerime müstakil olarak nazil olmuş ve Allahü Teala özellikle kim bunları diyor, yerine getirirse Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geliyor, cennete girer. Ayet-i Kerime zaten söylüyor. Ula'yı kehumul varithun, ellezine yarithunel firdevs. Onlar ki, firdevs cennetine bir rasul. Cenneti biliriz de Firdevs'i biliyor muyuz? Firdevs cennetin de cennetidir ifade yerindeyse. Cennetin en yüksek yeri, en güzel yeri, en âlâ yeri. Cennetin bütün örmakları, pınarları oradan fışkırır. Ve oradan diğer cennetlere akar. Ve o cennetin tavanı Rahman'ın arşıdır. Cennette Rahman'ın arşına en yakın yer orasıdır. Mirasçılar oraya. Mirasçı olmak isteyenler, miras almak isteyenler öyle bir mirasın peşinde kursun. Ellezîne yerythûnel firdevsü Dünyadaki miras gibi değil bu. Miras alırsın, bir anda zenginlersin, bir süre sonra kaybedebilirsin. Orası öyle değil. Hum Fiha hâlidûn Onlar orada ebedi kalacaklar. Onlar orada ebedi kalacaklar. hadis şerifte buyuruluyor ki, cenab Allah cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme koyduktan sonra, cennetliklere muttali olacak ve cennetliklere soracak. Kullarım, cennetinizden razı mısınız, memnun musunuz? Benden razı oldunuz mu, mükafatımdan razı oldunuz mu? Ya Rabbi nasıl olur senden razı olmayız ki? Bize aklın, hayalin alamadığı kadar mükafat vermişsin. Size daha fazlasını vereyim mi? Ya Rabbi bundan daha fazla ne olur? Size rahmetimi ihsan edeceğimi ve ebediyen size asla gazap etmeyeceğim Cennetlikler bundan dolayı Selam çok çok sevinecekler diyor. adet sevinecekler. Bir diğer rivayette diyor size daha fazlasını vereyim mi? Ya Rabbi ne verebilirsin ki? Ne verilecek ki bir şey kalmadı ki. Hmm. Cenab-ı Allah diyor aradaki hicabları kaldıracak ve müminler Rab'lerine bakacaklar. Rab'lerini görecekler. İçinde bulundukları nimetleri unutacaklar. Ve Allahü Teala cennetliklerin tamamına herkesin ameline göre Belli periyotlarda gözükecek, görünecek. Allah, cennette Cenab-ı Allah'ı Rabbim müesserîlesin görmek nasip olacak. Cennete girdiniz mi Cenab-ı Allah'ı göreceksiniz. Ha, kimisi Cuma'dan Cuma'ya kadar bir zaman dünyadaki ölçekle. Şu anda tam hatırlamıyorum beş vakit namaz gibi bir süre var mı zannetmiyorum hatırımda değil. Ondan sonra bayramdan bayrama gibi devam ediyor. Cennetliklerin amellerine göre cennetle Cenab-ı Allah mutlaka görülecek ve belli periyotlarda görülecek. Dünyadaki fiziki şartlar orada mevzumahis değil. Oranın şartları farklı, dünyanın şartları farklı. Dolayısıyla dünyadaki görme şartları ile cennetteki görme şartlarını birbirlerine kıyas etmenin manası yok. Çünkü orada da evet elma var, burada da elma var. Fakat benzerlik sadece isimdedir. İbn Abbas, Kur'an'ın Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müfessiri, dua, duasını almış özellikle. Dünyadan cennette sadece isimler var diyor. Sadece isimler var. Biz de dünyada hurma diyoruz, orada da hurma deriz, nar deriz. Efendim söyleyeyim, evet. ne dersek diyelim isim var orada. İsmin dışında her şey farklı. Niye farklı? Çünkü Kullama ruziku fiha min semereti rızqan قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا Onlara bir rızık verildiği her seferinde derler ki bu bize daha önceden de verilmişti. Fakat o ona benzer gösterilecek. Yani onun benzeri gelecek. Niçin? Şekil aynı, isim aynı benzeyebilir. Bir önce cennette yedikleriyle fakat tadı farklı. Yoksa hep aynı tadı alsak bu sefer ebedi bir hayat en güzel tat bile o zaman Türkçedeki tabiriyle kabak tadı gelmeye başlar. Bu Cenab-ı Allah'ın sonsuz kudretinin ayrı bir ifadesidir. Ayrı bir ifadesidir. Bu kadar milyarlarca insanı hepimizde Burun var, ağız var, göz var, kirpik var, bilmem ne, kaş var, bu. Hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Subhanallah. Hepsinin ölçersen bir yüzün alanı ne kadar? efendime söyleyeyim, olsun üç desimetrekare. Yaklaşık olan herhalde bu kadardır, tahmin edeyim söylüyorum. Olsun, hadi dört. Dört desimetrekarelik bir alanda mütenahi şekil. İkizler bile aynı yumurta ikizleri bile biraz daha dikkatle baktınız mı? Onlar bile birbirlerinden dünya kadar fark ediyorlar. Çok farklılıkları var. Bu şekilsel olarak farklılıkları, ruhsal olarak bile birbirlerine benzemiyorlar. Bu böyle. Dolayısıyla Allahu Teala'nın cennetteki ebedi nimetlerinden Hiçbir zaman bazen işte bu kefereler falan sonra işte ya o kadar çok usanmayacak mıyız? Ona demek lazım Ziya Paşa'nın dediği gibi idraki mali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Senin kafan, senin kantarın bu ağırlıkları tartmaz kardeşim. Tartamazsın. Yeterli değilse Anlayamazsın. Allahümme cealne minum. Yani dünyada Allahü Teala bizleri burada nitelikleri sayılanlardan kılsın. Amin. Ahirette de o son iki ayet-i kerimede zikredilenlerden eylesin inşallah. Amin. Şimdi Hac suresinin başında hatırlıyorsanız 22. sure İnsanın yine yaratılışından ilk sayfada daha bahsedilmişti. Burada da yine hemen hemen surenin hemen başından sonra sayfanın sonlarında yine insanın yaratılışıyla alakalı çok dikkat çekici bilgiler veriyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ مِنْ Hani birileri diyorlar ya yok işte çok Adem vardı falan filan. Ya kusura bakmayın, ayet i kelimelere aykırı iddialarda bulunuyorsunuz. Ayet bir Adem'den bahsediyor, sen 30 tane Adem diyorsun, 40 tane Adem diyorsun, 50 tane Adem diyorsun. Adem'in çoğulu da gelir. Evladim der diye. Allahü Teala meleklere, ey melekler ben Ademler yaratacağım, siz de onlara secde edin diyecekti. Değil mi? ''Ve kulne ya Adem'' dedik. Makara Suresinin daha tabaş baş tarafında olayı anlatıyor Cenab-ı Allah. ''Ey Adem'' dedik, ''Ey Ademler'' demedik. ''Ey melekler Adem'e secde edin'' dedi Cenab-ı Allah. ''Adem'lere secde edin'' demedik. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir kimsenin Kur'an-ı Kerim'i saptırabilecek gücü ve takati imkanı yoktur. Kur'an buna meydan verdi. Lafızları muhtevası buna meydan vermiyor. İşte bu da öyle. Andolsun diyor insanı biz süzme çamurdan yarattı. Süzme bir çamurdan yarattı. <Gülüyor> Cenab-ı Allah her bir Adem'in yaratılışının söz konusu edildiği yerde kullanılan tabir birbirinden farklı. Burada süzme çamur bir başka yerde ses veren çamur. Bir başka yerde kokmuş çamur. Bir başka yerde şu bir başka yerde bu. Müfessirler diyor ki Çamuru ilk yaptığımız zaman balçık suretindedir. Şeklindedir. Yumuşak, vıcık yani. Zamanla kurur. Ses verir, kokuşur. Hepsi bir aşamadır. İşte Kur'an-ı Kerim'deki Adem Aleyhisselatü ruh üflenmeden önce aşamalarıyla alakalı kullanılan ifadeler bir çamurun ıslak halinden kurumuş ses verecek seramik gibi yani hale gelinceye kadar geçirdiği aşamaları ifade ediyor. Burada ayet kerime insanın süzme çamurdan yaratıldığı ilk insan. Sonra jalnahu nutfatan fi qararin makin. burada insandan bahis aslında el insan insan türüdür. Ancak sonradan gelen kayıt o tür içerisinde özellikle Adem Aleyhisselam'dan bahsedildiğini belirtiyor. Nedir o kayıt? Süzme çamur kaydı. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Yani insan türünün ilk şahsı olan, ilk kişisi olan Adem'i süzme çamurdan yarattı. Ondan sonra ondan sonra onun evlatlarını nasıl yarattık? ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينَ Sonra biz o insanı Son derece sağlam bir karar yerinde. Durulan bir yerde ne yaptık? Bir nutfe olarak yarattık. Nutfe erkeğin menizerecinin kadının yumurtasıyla birleşme halidir. Ona nutfe deniliyor. Ve o nutfe sapa sağlam bir karar yahta bırak. Rahim Öyle bir sağlamlıktadır ki harici bütün olaylara karşı o her birimizin geldiği yer o insan türünü, yavrusunu ne yapıyor? Adayını veyahut da cenini en sağlam, en güçlü şekilde muhafaza ediyor. Akıl, hayal bu kudreti izah edemez. O küçücük nutfede boyuyla, posuyla sadece değil, sadece göz rengiyle değil, karakteriyle, ruhi, manevi özellikleriyle hepsinin programı var, şifresi var ve o nutfede mevcut. Ha bunun yasaları var yok kalıtım bilmem ne elbette var. Allahü Teala haşa usulsüz sıradan bir şey yaratmaz ki. Allah'ın her bir şeyi bir kanun iledir. İnna kulle şeyen halaknahu bi kadr. Biz her şeyi bir kader ile yarattık. Kaderin bir manası ölçü ve ölçek demektir. Hassas ölçeklerle her şeyi yaratmıştır Cenab-ı Onun için mutfenin rahim içerisinde kalma süresi, gelişmesi doğuma kadar devam eden süresi de bir kaderdir. İlahi ölçülerle her şeyi tayin edilmiştir. Tabi yani bu işin uzmanları mutfenin özelliklerini, gelişme aşamalarını, bu aşamalardaki özellikleri, efendim annenin, cenini taşıyan annenin vücudunda meydana gelen gelişmeler, değişiklikler, farklılıklar, psikolojisine varıncaya kadar bunlar ayrı bir ilimdir. Başlı başına bir ilimdir. Ve bunların ifade ise bir mümin gözüyle öğrenilmesi, bilinmesi ve öğretilmesi lazım. Öğretilmesi lazım. Cenab-ı Allah burada bize öğrettiği gibi. Bunu biz yaptık diyor. Ama çağımızdaki laik eğitim burada bizim delalet ettiği Allah'ın vaadaniyetini hokus pokus yaparak ifadelerinde ise her türlü şaklabanlıkla insanların dikkatlerinden kaçırmaya çalışıyor. Bunları yapan Allah'tır. Dedirtmemek ve hatırlatmamak için ne lazımsa yapıyorlar. Niçin? Çünkü günümüz modern ilminin arka planında inkarcılık vardır. Kimse bana Allah ile bilimin ne alakası var diye bir şey söyleyemez. Söylemez. Bilim kendiliğinden var olmuş bir şey değildir. Kendi kendisini de var etmemiştir. Bu bilimi ve kurallarını koyan, yaratan Cenab-ı Allah'tır. <gülüyor> Hücrenin nasıl hücre olacağını tespit eden, nelerden oluşacağını tespit eden, meydana geleceğini tespit eden, gücünü, kudretini, yapısını atomuna varıncaya veya saygıda, atomundan galaksisine kadar, galaksilerin kendi aralarındaki sisteme varıncaya kadar, her bir şeyin Halık'ı, yönlendiricisi, yasalarını tayin eden ve belirleyen Celle Celaluhu ve La İlahe Gayruhu Cenab-ı Allah. Dolayısıyla bizim Müslüman mantığımızda Allah'ın Halikiyeti, Rububiyeti, Uluhiyeti ile bilim arasında çelişki değil ayrılmazlık vardır. Ayrılmaz bunlar birbirlerinden. İlim bana Allah'ı gösteriyor. İşte Cenab-ı Allah burada bugün birilerinin müsbet ilim dedikleri şeylerden bahsediyor. Yalnız burada mı? Birçok yerde. Bakın daha ne diyor? ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً Sonra biz o nutfeyi o nutfeyi bir alaka yaptık. Alaka ne? Sülük demek. Sülüğün özelliğine yapışır ve kan emerek beslenir. Hmm. Cenab-ı Allah'ın bu benzetmesi bugün açık ve seçik olarak bilinen bir hakikattir. Benzetme değil bu. Aynen bir alaka. Yani bir sülük gibi Rahim cidarına yapışıyor ve kanla besleniyor o aşamada. Cenin, yavru ne derseniz artık. Veya ne deniyorsa tıbbi olarak o aşamaya. Ama Kur'an-ı Kerim ona alaka diyor o esnada. <gülüyor> Sonra biz o alakayı yani o sülük gibi parçacığı... Bazı meallerde özellikle bunun için söylüyorum alaka sülüktür. Kan pıhtısı diyor. Kan pıhtısı cansızdır. Pıhtılaşan kan ölüdür. Kur'an-ı Kerim'in tercümesindeki bir tahriftir. Bu olmaz. Sülük gibi yapışan bir kan damlacığı diyebilirsin. Doğru tercüme veya doğruya en yakın tercüme belki bu olabilir. Kan pıhtısı böyle bir yanlış vaktiyle yapıldı. Herkes sürdürmek zorunda değildir. Kötü diyetle kimse yapmamış. Kimseyi tahamm etmiyoruz. Kimseye de cahillikle de söylemiş. Yok öyle değil. Ama yanlış. Doğrusu bu. Pıhtılaşan kan ölü kandır. Öyle şey değil. Oysa bu büyüyecek daha. İnsan olacak. Allahu Ekber. Sen buna nasıl kan pıhtısı dersin ki? Denilmez. فَخَلَقْنَ الْعَلَكَةَ مُدْغَةَ Mudane, çiğnenen bir lokmacık demek. O sülük gibi olan gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor, bir çiğnenmiş bir lokmacık kadar oluyor. Bir ara bir iki yerde, hatırlamıyorum nerede, çekilmiş bu aşamadaki resimler. Tıpkı ağzımızda çiğnediğimiz bir lokmada dişlerimizin böyle şekillerin görülmesi gibi bir şekli olduğu gözüküyor. Ondan sonra fehalaknal mudghata izaman. O bir lokmacık şeyi ne yaptık? Kemik olarak yarattık. Kemiye yarattık, kalbetti. Biz yarattık. Bakın, Allah'ın müdahalesi, Allah'ın emri, Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Burada Cenab-ı Allah'ın bize bir işareti var, biliyor musunuz? Onu hatırlatıyorum. Cenab-ı Allah yeri de yarattı, göğü de yarattı, her şeyi, her şeyi onun yaratmasıdır. Fakat özel olarak bizim aşama aşama yaratılışımızdan da bahsediyoruz. Oysa göklerle yerin yaratılmasından... Biz gökleri ve yeri 6 günde yarattık diyor. Değil mi? Öyle deyip geçiyor. Ama biz insanı hangi aşamalardan geçirdiğini bu ayetlerde ve başka ayetlerde. Çamur olduğumuz andan itibaren ruhumuza bize ruh üflendiğine, anne karnımızdaki hallerine, karnındaki hallerimize varıncaya kadar. Cenab-ı Allah'ın bize İkramı, itinası ve bize verdiği lütuf ve ihsanıdır. Bize verdiği değeridir bu. Onu gösteriyor. Peki sonra ne oldu? فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمَ Allahu Ekber Ya bakın nereden nereye? Mutfeden alakaya bir lokmacık et tamam mı? Ondan sonra kemik yani kıkırdaklımsı bir şey yani kemiğin yapısı, kendisi, özellikleri vesaire oraya dönüşüyor. Ondan sonra hiç beklemediğimiz bir şey kemiğin üzerine etki ediyor. Kiseuna kiswe Türkçedeki var ya. Kıswe giyilen bir şey demek biliyorsunuz. Yani o kemiğe elbise gibi etki ediyor. Bu işin tıbbi inceliklerini bilmiyorum. Bilenler mutlaka vardır. Aramızda doktorlar var. Kemikle et, yani kasların vesairenin oluşumu arasında mutlaka bir iltibat vardır diye düşünüyorum. Çünkü kemikten sonra Allahü Teala etleri halk etmesi, kemiğin bu etin varlığı ve kasların varlığında ve devamında kemiklerimizin ciddi bir rollerinin fonksiyonlarının olmasını gerektiriyor. Kemikle iltibatlıdır bizim etimiz, kaslarımız ve diğer bütün canlılar öyle. Kan kanseri kemik iliğindeki hadiselerin veya olayların bozulmasıyla başlayan bir hastalık kemik iliğinin bozulması neticesidir. Bir şekilde oradaki dengeler bozuluyor. Kemik iliği nerede? Kanımız nerede? Böyle bir sıkı bir irtibat. Demek ki bu irtibat da anne karnındayken var, başlıyor ve devam ediyor. O bir mucize tabi. <gülüyor> Sonra biz o insanı anne karnından çok daha farklı bir mahluk olarak çıkar. Allahu. Allah. Öyle. O evvelime söyleyeyim. Küçücük bir alandan o çocuk Allahü Teala yolunu kolaylaştırıyor, çıkıyor ve yeni bir şart, yeni bir ortam, yeni şartlara o çocuk yavaş yavaş bebek intibak ediyor. Benim gibi, senin gibi büyüyor insanın hilkatindeki azamet ve mucizeler sayısız bu konuda bilgisi olmayanlar bile sadece gözlemlerini nazar itibara alarak üzerinde tefekkür etseler allah Teala'nın önünde yaptıkları yapacakları secdenin anlamı onların gözünde daha da büyür secdeleri daha çok anlam kazanır. Ben böyle azametli bir Rabbese ibadet ediyorum, secde ediyorum der. Allah'ın azametini ne kadar idrak edebilirsek, uluhiyetini, rububiyetini ne kadar ayrıntılı anlayabilirsek ona ibadetimizin mertebesi, mahiyeti, gücü, kuvveti o kadar ileriye gider. Onun için bu onu başka bir hilkat olarak adeta yeniden inşa ettik. olunun anne karnındaki ceninle doğduktan sonra adeta irtibatı kalmıyor. Adeta değil kalmıyor. Mesela önceleri bağırsağından besleniyorken göbeğinden daha doğrusu bu sefer ağzından beslenmeye başlıyor. Allah Allah. Değişti her şey. Buradan itibaren başlıyor. Önceleri atmosferle bir teması yokken, nefesi annesinin aldığı nefesle irtibatlıyken veya soluduğu diyelim ki kendisine, bilmiyorum tabii çocuğun, o şeydeki bebeğin nefesin, olayı nasıl, o benim işim değil, bildiğim bir şey değil. Değişiyor. Bu sefer onun ciğerleri faaliyete giriyor. Nefes alıp veriyor. Ağlıyor. Ağlamayan çocuk doğar doğmaz, eyvah öldü ölecek diye telaşa kapılır. Budur o ağlamayla hayata hoş geldin, hayat ona hoş geldin diyor, onu ağlatıyor. Öyle gülme mülme falan dünesin değil, o gelecek dedi o, gülersen o zaman gülersin. Şimdi orada latifesi ayrı. İşte onu diyor başka bir mahluk olarak yeniden inşa etti. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ Yaratanların her şeyi en güzel şekliyle yaratan daha doğrusu. Yaratanların en güzeli değil, çünkü başka yaratanlar var ama biraz daha az, çirkin gibi bir mana çıkar Türkçede. Kasıt o değil. Her şeyi, şartları, yaratılış gayesi bakımından en güzel şekliyle yaratan Allah'ın şanı ne kadar yüce ve ne kadar mübarektir. Bu gibi ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de çok. Mesela Allah hüküm koyanların en hakimi değil mi? Kasıt o değil. Verdiği bütün hükümleri en güzel şekliyle koyan demektir. Yoksa diğer hakimler de hüküm veriyor ama güzeldir, daha az güzeldir. Kasıt o değil. Arapça'da buna tefdilun biduni mufaddal denilir. Yani bu bundan daha güzeldir dediğimiz zaman daha güzel olan da daha az güzel olan var. Ki bu bundan daha güzeldir diyoruz. Ama Allah için bu kip bu kip üstünlük derecesi sıfatı kullanıldığı zaman kasıt o değildir. Kasıt ...O'nun yaptıklarının her şeyin en mükemmel ve en güzel olduğunu anlatmaktır. Allah'ın bütün hükümleri mükemmelin mükemmelidir. Peki bir hükmün mükemmel olması ne demek? Adil olması, yerinde olması, doğru olması, haksızlık ihtiva etmemesi gibi... ...bir takım özellikleri taşıması demek. Peki allah Teala'nın her şeyi en güzel şekliyle yaratması ne demek? Her şeyi yaratılış gayesine en uygun ve o gayeyi gerçekleştirecek şekilde yaratması demektir. Faraza, allah Teala, deveye, değil mi? Susuzluğa bu kadar tahammül edecek gücü vermemiş olsaydı, bir at gibi mesela çabuk susamış olsaydı, devenin çöllerde yaşaması mevzu bahis olmazdı. Mümkün değil. Efendim arıdan hem bal yapmasını isteyecektik hem uçacak kanatları olmayacaktı. Değil uçacak kanatları arının kendi arılarındaki arı kolonilerinin peteklerinin iş bölümü dahi apayrı bir mucize. İşte onun için her şeyi en güzel şekilde yaratandır o. Aha biz sadece işte arı bal yapar. Mesele o kadar basit değil. Onun için Cenab-ı Allah Bakara suresinin dağıtığı baş tarafında اِنَّ la لَا en اَنْ يَضْرِبَ ma مَا بَعُضَةً فَمَا فَوْقَاءَ Allah sivrisinek gibi herhangi bir misali veya daha üstününü örnek göstermekten, misal göstermekten hayal etmez. Allah'ın yarattığının nesinden hayal edecek. Biz, bizden bir şey istenir, bazen güzel yapmayız, göstermekten utanırız. İyi yapmamışız çünkü, güzel yapmamışız. Hak ettiği gibi veya beklendiği gibi güzel, mükemmel yapamamışız. Onun için utanırız, sıkılırız, ya çok güzel olmadı kusura bakma falan. Gibi. Ama Cenab-ı Allah için öyle değil. Sivrisinek dahil orada bile dikkat edilirse halikiyetinin ne kadar mükemmel olduğu fevkalade anlaşılır. Neye bakarsan bak. Sivrisinek allah Teala daha başka örnek de verebilirdi. Ama o zaman için insanların gördükleri, bildikleri en değersiz, en ufak mahlukların başında o geliyordu. Ve kaldı ki sivrisineğin kendisinde de ...sayısız mucizeler var. Hilkatinde. Değişik bir şey. Anlatıldığına göre... ...daha... ...hortumunu benim derime sokmadan önce... ...evvela bir güzel uyuşturuyorum. Narkoz veriyorum. Lokal narkoz yapıyor. Uyuşturuyor. Kanı hortum gibi emiyor, Bilmem ne ediyor. E ee, ...şimdi bunu yapmak için ne olacak günümüzde geçen ben de bir icabetti işte şurada kemiğe bir iğne yaptırdım kemik arasına eklem arasına. Uyuşturucu karıştırdı iğne, bilmem ne karıştırdı, şu oldu, bu oldu bir yığın iş. Fabrikalar uyuşturucu imal edecek önce iğne olacak, iğne ucu gelecek, şu olacak, bu olacak, mikrop kapmaması için ilacı ya bir o iğnenin çerçevesinde neler döndüğünü bir hesap etsek dünya kadar yatırım ve sanayi gerekiyor. Bunların hepsi küçücük bir sivrisinekte toplanmış. Müzik